Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamde nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdi lillahi fe la ve men Ve eşhedü en la la ve abduhu ve kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuhha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu Tefsir dersimizde bugün inşallah İbrahim suresi ile devam edeceğiz. Allah azze ve celle ilk ayette şöyle buyuruyor. Menâle. Elif lam ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartman için sana indirdiğimiz aziz ve hamid olanın yoluna ileten bir kitaptır. Katade Rahimullah dedi ki Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa yani sapıklıklardan hidayete çıkaran bir kitaptır. İkinci ayet o Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Ebu Hureyre radıyallahu Rasulullah Resulullah aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kafirin avurt dişi yahut kafirin azı dişi Uhud dağı kadar, cildinin kalınlığı da 3 gecelik yol mesabesinde olacaktır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu gelen hadiste, Cehennemde kafirin iki omuzun arası hızlı giden binekli kimsenin 3 günlük yolu kadardır buyurulmuştur. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet ederler.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 bunu da Müslim rivayet etmiştir. Bukhari ve Müslim'in yine benzer rivayetlerinde bu şekilde azap gören kişinin Ebu Talip olacağı bildirilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şefaati sayesinde Ebu Talip'e yaptığı şefaat sayesinde cehennemin sığ bir yerine konacağını ona da kordan iki takunya giydirilip bunun sebebiyle beyninin kaynayacağını bildirmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kafire olan şefaati kafiri cehennemden çıkarmayacaktır. Fakat işte Ebu Talib'e has olarak onun azabı böyle hafifletilecek. Bu cehennemdeki en az en hafif azabı görmüş olmasına rağmen bu kişi zanneder ki en şiddetli azabı ben görüyorum. Nebi Aleyhissalat ve bildirdiği gibi aslında o en hafif azap gören kimsedir. 3. Dünya hayatını ahirete tercih edenler. Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar uzak bir sapıklık içindedirler. Evet, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler, yani onu eğri bir yol, batıl bir yol gibi göstermeye çalışanlar, demek ki aslında dünya hayatını ahirete tercih ettikleri için böyle yapıyorlar. Yoksa vicdanlarında Allah'ın yolunu bilmektedirler. Hakkı, hakikati bilmektedirler. Fakat dünyada işlerinin düzenlerinin bozulmaması için onlar hakkı batıl suretinde batılda hak suretinde göstermektedirler. Allah Azze ve Celle onların uzak bir sapıklık içerisinde olduğunu bildiriyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, nimetlere dalmayın. Zira Allah'ın kulları nimetlere dalan kimseler değillerdir. Evet burada bu hadis e, Taberani Müsnedü Şami'yin Ahmet bin Âmber e, hem Müsnedinde hem Zühdünde Ebunaym Hilye'de şu Şuab'ta Seçere-i de Hasan isnadla rivayet etmişlerdir bu hadisi. E, leysu bil mutena'imîn yani dünya ile dünya mallarıyla nimetlenen kimseler değillerdir Allah'ın kulları. Yani onlar eee gayelerini dünyaya bağlamamışlardır. Bilakis Allah katındaki şeylere, vaktlere taliptirler. Yine Allah'ın katındaki tehditten korkmaktadırlar. fakat nimetlere dalan kimseler, dünyanın menfaatlerini hedef haline getiren kimseler bu halleri ile işte dünyadan razı olup da ahiret yolundan, Allah'ın yolundan alıkoyacak duruma gelebilirler yani dünyayı ahirete tercih edecek duruma gelebilirler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle bildirdiğini söylüyor. Allah azze ve celle dünya işlerinin alimi, ahiret işlerinin cahili olan kimseye buğz eder. Bunu İbn Hibban, Beyhaki, Deylemi, Hatibül Bağdadi sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Evet, dünya işleri konusunda taklit etmez. İlim üzere yapar, delil üzere yapar dünya işlerinde. Aldanmayı asla kendisine yediremez. Fakat ahiret işlerinde cahillik eder. Yani kendisini ahirette kurtaracak, ahirette faydası olacak şeyler konusunda ilim öğrenmeye yanaşmaz. Bu konuda birilerini taklit eder. Hakikati öğrenmeyi önemsemez. İşte böylesine Allah azze ve celle buğz eder. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kim kendisinde Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi, dünyalık bir şey elde etmek için öğrenirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz. Ahmet bin Naber, Ebu Davud, İbn-i ve Hakim sayısınatla rivayet etmişlerdir. Burada da yine şiddetli bir tehdit görüyoruz. Kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duyamaz bu Müslim'in e, rivayet etti hadiste bildirildiği gibi, işte, e, açılıp saçılan kadının cennetin kokusunu duyamayacağını bildirdi hadiste. Halbuki onun kokusu 400 senelik mesafeden duyulur diye bildiriliyor. Yani bu denli uzaklaştırılacaklardır. Bunun sebebi, Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi. Yani öyle bir ilim ki bununla, mesela hadis gibi, Kur'an gibi, fıkıh gibi dini ilimleri, Sırf dünyalık bir şey elde etmek için, dünyada bir makama ulaşmak için öğrenir veya dünyada e, bir menfaate, makama ulaşmak için e, hakkı reddeder, batıla talip olur. Bu işte cennetin kokusunu bile duyamaz tehdidi geliyor. İbn-i Mesud radiyallahu anh'den Resulullah vesselam şöyle buyurdu. Kim tüm tasaları tek tasa, ahiret tasası kılarsa... Dünya tasalarına karşı Allah ona yeter. Kimin de dünya ahvali tasalarını çoğaltırsa Allah dünya vadilerinin hangisinde elak olursa olsun onunla ilgilenmez. Buna İbn-i Mace, İbn-i Asım, Ezzüht'te, Acurri Ahlakul Ulema'da, İbn-i Şeybe Hakim, Müstedrek'te, hakim Tirmizi, nevadurl Usûl'de ve Ebû Naim Hilye'de Hasen-i rivayet ediyorlar. Benzer manada, Zeyd bin Erkam Radyoğlu Antalya'dan ve daha başka sahabelerden de gelmiştir bu hadis. Yani kim tasalarını tek bir tasa kılarsa, ahiret tasası kılarsa, yani hedefi olarak e, ahiretteki saadeti arzular bu yolda çalışırsa, dünya tasalarına karşı, dünyada başına gelecek sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Kimin de dünya ahvali, dünyanın halleri, e, dünyada kavuşmak istediği şeyler tasarlarını çoğaltırsa, yani dünyada elde edeceği menfaatler için hüzünlenir, bu konuda e, gayelerini tamamen dünyaya odaklarsa, bu ile bir kimsenin, dünya vaadlerinin hangisinde helak olursa olsun, Allah Azze ve Celle onunla ilgilenmez diyor. Zeyd bin Erkam Radya Vant'tan gelen rivayette ise, e, kim tasalarını ahiret tasası haline getirirse, gaye olarak ahireti verirlerse, Allah Azze ve Celle ona bereket verir. iki yakasını bir araya getirir. Dünya işlerini Allah kefir olur diye bildiriliyor. Kimin de tek gayesi dünya olursa Allah Azze ve Celle onun işlerini dağıtır. Yani o istediği kadar toplamaya çalışsın Allah dağıtır. O işleri dağıldıkça bu hala dünya peşinde koşmaya devam eder. Çarenin Allah'a yönelmek olduğunu bir türlü bilemez. Ve o yine dünyanın peşine gider. Allah onun fakirliğini iki göze arasına koyar diyor. Yani e, o fakirlikten kurtulamaz. Yani çok malı olsa dahi bir hırs içerisinde kalır. İşte böylelerin helak oluşuna Allah azze ve celle aldırmaz. Yani bir nevi helakın içerisindedir e, böyle kimseler. Bu sebeple insanın niyetini, hedefini, gayelerini e, bu konuda himmet sahibi olması, himmetini yüce tutması, ahirete yönetmesi gerekir. Dünyada başına gelecek şeyler, mesela kadere iman eden bir kimse için... Bunlar bellidir. Allah Azze ve Celle ezelde herkesin başına gelecek şeyleri zenginlik, fakirlik, musibet veya refah içerisinde olma bunların hepsini takdir etmiş, yazmıştır ve insanın başına bunlar gelmektedir. Bunlar yazılmış fakat kullardan ne isteniyor? Yani kevni olanlar yazılmış. Kullardan emir tipiyle şeriat vasıtasıyla Allah Azze ve Celle bir takım kulluk görevlerini yerine getirmelerini istiyor. Bu Kevni olarak başına gelenlerden mesul tutmuyor. Yani bir kimsenin başına musibet geldi diye o kimse günahkar olmaz. Ama o musibet sebebiyle ya ecre kavuşur veyahut da günahkar olur kişi. Yani o musibete sabreder, ecre kavuşur. Allah'tan karşını bekler bu sabrından dolayı da. bunlar ecre kavuşur. Allah katında ecir kazanmış Veyahut da sabretmez, isyan eder, feryadı figan eder. İşte başına gelen musibet onu isyana sürükler. Bu kimse de günahkar bir duruma gelir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine kevni olarak takdir ettiği şey değişmez. O öyle ya da böyle başına gelecektir. İşte kişinin dünyada başına gelecek olayları takdir etmesi, bunlardan kazançlı çıkmasının yolu bu hadise iyi düşünmektir. Yani senin gayen nedir? Allah'ın rızası, ahirette kurtuluş eğer bunlarsa ee, Çalışacağı alan budur. Bu sebeple Allah Azze ve Celle kullarına işte rızkınızı kazanmak için çalışın, didinin, ne yapın edin, e, açlıktan ölmeyin, böyle e, emirler göremeyiz de e, bir dahaki namaz gibi, işte oruç gibi, zekat gibi, hac gibi veya daha başka emr-i maruf, nehyen münker gibi, cihat gibi bir takım mükellefiyetleri yüklediğini, yani kulun çalışması gereken alanların bu noktada olduğunu görürüz. Rızık konusunda da hep Allah kendi üstüleniyor. Yani siz Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, rızkınız bana aittir diyor. Gerek Zariyat Suresi'nde gerek daha başka ayetlerde. Mesela namazı kıl ve ailene de namazı emret. Şüphesiz rızıklandıran biziz diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen şayet Allah'a kulluk yolunda olursan rızık konusunda endişe etme. Onu Allah Azze ve Celle zaten üstlenmiştir. Her bir mahlukun rızkını takdir etmiştir. Evet bu insanın en büyük gafletidir. Allah'ın kendisine kefil olduğu rızık gibi konularda Allah kefil olmuş, Allah güvence vermiş. İnsan bu konuda tereddüt içerisindedir. Rızkım gelecek mi, gelmeyecek mi, aç mı kalacağım, başıma gelen musibetler nasıl olacak, ben helak olur muyum? olmaz mıyım? Allah'ın kefil olduğu konularda insan hep endişe ve tereddüt içerisinde kalır. Bu gaflet sebebiyle. Fakat Allah'ın emri olan e, farzlar veya yasaklar gibi konularda insan hep geri durur. Bu işte bu hadisin muhtevasından gafil olmanın neticesidir. Ebu Hürer Radyalant'ta yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki altının kulu helak olsun, gümüşün kulu helak olsun kadife kumaşın kulu helak olsun ki o kendisine verilince razı olur ve amel eder. Verilmeyince öfkelenir ve amel etmez. Helak olsun, mahrum kalsın, ayağına diken batsın da çıkaran olmasın. Atının geminden tutup da Allah yolunda saçı başı dağılan, ayakları tozlanan kula müjdeler olsun. Ordunun ön görev verilse bu görevi hoşnutlukla yerine getirir. Ordunun geri hizmetlerinde görevlendirilirse bu görevi de hoşnutlukla yapar. İzin istese ona izin verilmez. Aracı olsa aracılığı kabul edilmez. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Evet, hadisin baş tarafında kişiyi Allah'a kulluktan alıkoyan Allah'ın emir ve yasaklarının delmesine sebebiyet veren altın, gümüş gibi maddiyat kadife, kumaş daha başka tariflerinde işte kadının kulu ve midesinin kulu ibaresi de geçiyor. Bu gibi şehvetleri sebebiyle Allah'a kulluktan geri kalan kimselere beddu edilmekte bu hadiste. Ve bunların vasfını şöyle anlatıyor. O kendisine verince razı olur. Yani Allah kendisine belirtiyor dünyalık olarak nimetler, imkanlar verirse razı olur ve amel eder. Verilmeyince de Allah onu darlıkla da imtihan ettiği zaman ameli falan bırakır. İşler yolunda gitmezse Allah'a kullu falan e, terk eder. Buna helak olsun. Mahrum kalsın, ayağına diken batsın da çıkaracak kimseyi bulamazsın. Böyle beddua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Atının geminden tutup da Allah yolunda saçı başı dağılan. Allah'ın yolları çeşitlidir. Yani Allah'a itaat edilen yollar hepsi Allah yoldur. Cihat da bunların başında gelmektedir. Hac da böyledir. İlim yolu da yine böyledir. mescit gidip gelme, mescide gidip gelme. Bu da e, Allah'ın yolu olarak ifade edilmiştir hadislerde. İşte bu konuda saçı başı dağılan, o yolda e, çalışan kimse, ayakları tozlanan kula müjdeler olsun. Bu övülüyor. Bu öyle bir övgü ki Bunların vasıfları bildiriliyor. Şayet cihatta ordunun ön cephelerinde, yani makam içeren bir görev verilse, bunu da yapar, gönül rızası yapar. Geri hizmet de verilse, onu da yine hoşnutlukla yapar. İşte bana geri hizmet verildi, ben buna layık değildim, halbuki ben komutan olmalıydım veya falanca aktif görevleri almalıydım, böyle bir itirazda bulunmaz. Bu aynı zamanda öyle bir kimsedir ki komutanından izin istese buna izin verilmez. Yani insanlar katında belki değer de görmüyor olabilir. Aracı olsa aracılık kabul edilmez, sözüne itibar edilmez. Buna rağmen işte bu hoşnutluğuyla görevlerini yapmaya devam eder. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Yine diğer bir hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Karanlık geceler gibi fitneler gelmeden önce amellerde acele edin. Öyle ki bu fitne zamanlarında kişi mümin olarak sabahlar da akşama kafir olur. Yahut mümin olarak akşamlar da sabaha kafir olur. Dinini de dünya malı karşılığında satar. Müslim rivayet etmiştir. Evet bu buraya kadar zikredilen hadisler ve biraz sonra zikredeceğiniz birkaç bir hadis daha var. Burada... Ayetle bağlantılı olarak Allah Azze ve Celle ayetinde dünya hayatını ahirete tercih edenleri kınıyordu. Ee, ve bunların Allah'ın yolundan alıkoyup da Allah'ın yolunun eğriliğini isteyen kimseler olduğunu bildiriyor. Allah'ın yolunu lekelemeye çalışan, eleştiren, sahih dini eleştiren, onda eğrilik arayan kimseler olduğunu bildiriyor. Bunun sebebi işte dünyaya meyildir. Bu hadiste de ee, kişinin mümin olarak sabahlayıp akşama kadar kafir olması veya mümin olarak akşamlayıp sabaha kadar kafir olmasını e, şu illetle zikrediyor. Dünya malı karşılığında dinini satar. Dünyada kavuşacağı bir e, biz burada ma mal diye tecrüme ettik. Bir arz. Arz ifadesi. Bu arz sadece maddi bir mal olmayabilir. Makam da olabilir. Eee yani dünya menfaati karşılığında dinini satar. Hasan el-Basri Rahimullah bu hadisin şerhinde kişinin işte mümin olarak sabahlayıp kafir olması akşama veya bunun tam tersinin olmasını teklif gitmesine Müslümanın düşmesi diye açıklar. Yani akşama kadar mümin olarak kalmayı becermiştir ama o akşam vaktinde birilerini haksız teklifde bulunur ve kendisi o duruma düşer. Çünkü hadiste de öyle buyurulmuştur Müslüman kardeşine her kim ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. E bir de bunun dünya karşılığı olduğunu düşünün. Dünyevi menfaat sebebiyle ne yapıyor? Karşıdakini e, küfürle itham ediyor. Yani normalde aralarında işte akide olarak, amel olarak e, muhalefet var veya yok bu çok önemsemiyor da şayet kardeşi kendisine dünyevi bir makamda kazık atarsa Aleyküm <gülüyor> Dünyevi bir manada kendisini dolandırırsa, hemen onun dinle ilgili bir kusurunu ön plana getirerek onu tekfir eder. Yani bu işte fitneye düşmenin e, sebeplerinden birisidir. Burada da yine dinini dünya karşısında satma vardır. Yani din, e, özellikle tekfir meseleleri o vazete gelmiştir ki, karşıdaki birisinden intikam almak için kullanılır bir ifade. Haline gelmiştir. Yani bir kimseyi en kötü, hakaret edecek, söyleyecek, yani bu artık cahiliyeden kurtulmuş ana söylemiyor artık. Ne yapıyor? İslam'ın ağır ifadelerini Müslüman kardeşin aleyhinde kullanmaya başlıyor. İşte kafir, zındık yani haksız olarak kullandığı zaman bunları ne yapıyor? Bunları kendi menfaati için, kendisini üst tarafa çıkarıp onun halk nezdinde de itibarsızlaştırılması için bunları kullanır. İşte bu Allah korusun kişinin kendi dinini satması manasında açıklanmıştır. Yani dinini satar. Dini değerli olsaydı onun katında, onun gözünde yani Allah Resulü Aleyhisselatü böyle şiddetli bir tehdidi bulunmasına rağmen bu işi böyle basitçe kullanmazdı. Zaten bu iş bir kere ilim sahiplerinin işidir. Yani muayen bir kimsenin küfrüne hükmetmek, fıskına veya bidat ehli oluşuna hükmetmek. Bu ilim ehlinin üzerine düşen bir görevdir. Fakat bu avam olan insanların da üstlendiği bir şey haline geliverir. Zamanımızda olduğu gibi. Mesela insanlar Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada, Türkiye için de geçerli. Adamların e, aslında derdi dünyada rahata kavuşmak. Dünya hükümleri bakımından. Adamlar mesela Esed'e dünyevi sıkıntılar sebebiyle ayaklanıyorlar. Fakat bu ayaklanmalarını dini gösterebilmek için yani dünya için bu mücadelelerini dini kılıfa sokabilmek için onun mürted olduğuna hükmetme, işte dinen öldürülmesi vacip olan kimse olduğuna hükmetme, onun safında savaşan herkesin de aynı hükmü giymesi gibi şeylere hamlediyorlar. Bu tehlikeli bir kaymadır. İlim ehli bunu yapmazken cahillerin bu işte atılgan olduğunu görüyoruz. E, kanlara, masum canlara insanların bulaştığını görüyoruz. Bu da işte karanlık geceler gibi fitnelerin bu tabirin açıklamasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam defa hatta hadislerinde işte herç aranızda yayılacak. Bu nedir Allah Resulü? Herç kastım nedir? Öldürmelerdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler diyor ki e Allah Resulü biz işte bir savaşta 70 bin gerektiğinde 100 bin tane müşrik öldürüyoruz diyor. Yani müşriklerle savaşıyoruz. Böyle zaten öldürmeler var. Yani bu yeni bir şey değil demek istiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da biliyor ki ben onu kastetmiyorum. Yani kafirleri öldürmeniz, müşrikleri öldürmeniz bundan bahsetmiyorum. Ehli İslam'ın birbirini öldürmesi. Ben bundan bahsediyorum diyor. Evet. Bugün fırkalar ümmet içerisindeki 73 fırka birisi dışında ateşte olduğu bilinen bu fırkalar neredeyse büyük bir çoğunluk yani ehli sünnet tarihinde geneli bidat fırkalarının geneli kendi fırkalarından olmayan müslümanları tekfir ederler, mürtet sayarlar. Bundan sadece ehli sünnet korunmuştur. Ehli sünnet kibli ehlini tekfir etmez. Yani mürtet manasında tekfir etmez. Her ne kadar bu bidat fırkaları içerisinde zındık olanlar vardır, münafık olanlar vardır. Allah azze ve Celle'nin kavlini, sıfatlarını tevil ve inkar eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini bağlayıcı görmeyen böyle zındık tayfeler dahi olsa, bunların mürtetliğine hükmetmez Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Fakat bunlar zındıklardır. Yani zındık olanlar vardır bu fırkalar içerisinde. Hepsi zındık olmasa da zındık olanlar vardır. Yani dünyevi hukuk olarak gözetilmesi gereken bir şeyler var. Bu kuralı bir tek Ehl-i Sünnet gözetir. Ehl-i Sünnet'in dışındaki bütün fırkalar bunu umursamaz. Yani kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan kimseleri la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah adına tekvir ederler. Niye kendileri gibi itikad etmiyor? Mesela bir Şia'ya göre el-Sünnet kafirdir, mürtettir. İşte el-Sünnet olduğunu söyleyen, işte Sünni olduğunu söyleyen bazı kimselere göre Şia mürtettir, işte katilleri vaciptir. Böyle hükmederler. Her biri de din adına karşıdakini böyle kullanır. El sünnetin ise yolu Peygamber ve İslamın asabının e, yoludur. Onlar Onlar ehlinden bir kimseyi la ilahe illallah diyen bir kimseyi, işte kadı İslam kadısı tarafından, Müslümanların yöneticisi tarafından onun aleyhinde e, istidabe hükümleri uygulanmadıkça, kendisine hudjet beyan edilip tevbesi istenmedikçe mürtet saymazlar. E şimdi Kadı olmadığı için veya İslam'ın hükümlerini uygulayacak yöneticileri olmadığı için, halifesi olmadığı için Müslümanların bugün bu işi, yani kadıların tekfire dair hükümlerini avamda üstüne yükleniyor. Bu mesele had cezaları kapsamındadır. Yani bir kimsenin muayyen olarak mürted olduğuna hükmetme had cezaları babındandır. Had cezalarda ancak kadıyla. İslam kadısının, yargı mekanizmasının aktif olmasıyla mümkündür. Bu olmadığı zaman bu had cezaları halktan düşer. Yani mesela hırsızlık cezasını bizler işte içimizden birisi bir hırsızlık yapsa, biz onun hemen elini keselim diye kendimiz uygulamaya kalksak bu bir terördür. Bunu İslam'ın e, yetki sahibi e, olan kadısı uygulaması gerekir. Tekfir hükmü de böyledir. Yine zina meselesi de böyledir. Yani had cezası gerektiren suçlarda böyle bir durum vardır. E, o bizden sakıt olmuştur. Böyle bir e, makam olmaz. Müslümanların İslam devletinin hakim olması için çalışması gerekir yani. Bu da ancak insanların Allah'ın şeriatını kendi fert olarak ve toplum olarak kendi işlerinde uygulamalarıyla, yaşamalarıyla mümkün olur. Şayet insanlar Allah'ın şeriatını toplum olarak, mahalle olarak, köy olarak, şehir olarak e, uygulamaları yaygınlaşırsa, ister istemez böyle had cezalarına dair hukuklarda e, ihtiyaç haline gelecektir ve bunlar uygulanmak zorunda kalacaktır. Mesela şöyle düşünün, Türkiye gibi bir ülkeyi düşünün, Türkiye'deki bütün insanlar veya büyük çoğunluğu, yüzde 80'i mesela, kitap sünnetle hareket etse, yöneticiler tutup da, Beşeri kanunları uygulamakta diretemeyecek değil mi? Mesela %80'i oy kullanmasa Ve bunların Beşeri kanunlarla Demokrasiyle, layıklıkla Uygulamaya çalıştıkları Hukuku, mahkemelerinde Şuralarda, buralarda Uygulamaya çalıştıkları şey Kalan %20 için belki söz konusu olacak Büyük çoğunluğu Bunu geçerli saymayacak yani mahkemelerin verdiği kararların büyük çoğunluğu İslam'a göre makbul değildir. Yani bunu amel edemez Müslümanlar. İslam'a aykırı olan kanunlarıyla, fetvalarıyla, kararlarıyla amel edemez. Etmeyince, yani Allah'ın hükmünün gerekleri uygulanınca bunların hükümleri otomatikman iptal olacaktır. Kendi içerisinde batıl, yani onlar istifade edecektir, onlar... Çözümsüz kalacaklar. Bu çözümsüzle bırakın, onlar yaşasın. Bu halde bize düşen şey, işte Allah'ın şeriatının kendi aramızda uygulanmasının yaygınlaşmasıdır. Namazdan da, oruçtan da, abdestten de, işte hacdan da, zekattan da olduğu gibi sosyal ilişkilerimizde de Allah'ın şeriatının uygulanması hakim olmalıdır. Bunlar olmadan, yani insanlarda Allah'ın hükmüne ve peygamberin sünnetine razı olmadıkları halde şeriat istemeleri kadar tuhaf bir şey yoktur. Şeriat, şeriat diye siyasi ayaklanmalar yapan, partilere giren veya adına cihat denilen bazı hakikatte cihat olmayan, sadece nefsani tatmin e, vuruşmalarından ibaret olan, aslında gayet dünyalık mülk edinmek olan bazı savaşlarda da bunu isteyenlere baktığımız zaman Allah'ın ve Rasul'ün hükmü yerine ondan yüz çevirmişler mezheplerin, kişilerin e, şahsi görüşlerine dayalı bir şeylerle amel ettiklerini görüyoruz. Ne namazları peygamberin namazı gibidir, ne oruçları, ne hacları, ne zekatları, ne de hukuki kendi aralarındaki muame muameleleri. Dolayısıyla daha ferdi hayatlarında Allah'ın dinini uygulamayan insanların tutup da başa gelince Allah'ın şeriatını uygulamalarını beklemek e, batıl bir düşüncedir. Mesela Hizbut Tarifcileri düşünün. Kaç tane izbüt tarıcı gördüysem bir tanesi Müslüman kılığında değil. Yani ben Müslüman kılığında şekil olarak zahiren Ben bilmem kalplerini. Onu da yarmakla mükellef değilim. Zahiren Müslüman kılığında, Müslümana benzetebileceğim bir izbüt tarıcı görmedim. Ama hepsi de dillerinde biz hilafet istiyoruz. Yahu hilafeti istiyorsunuz da neyle hükmedeceksiniz? Akidenize bakıyoruz. bakıyoruz, bakıyoruz. Kitaplarında Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini devre dışı bırakan aklı Kur'an'ın önüne geçiren tezleri var bu adamların Fıkıh alanda bakıyoruz Ebu Hanife'nin mezhebini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini iptal edici bir konumda Ebu Hanife'nin mezhebini tercih eden hükümleri var e bunlar Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyecek ki zaten ha yani Ebu Hanife'nin reyleriyle hükmedilsin ha George Bush'un kanunlarıyla hükmedilsin arasında fark yok Allah'ın indirdiği olmadıktan sonra bu sebeple hali hazırdayken İslam'ı yaşamayan insanları tutup da işte biz şeriatı geçireceğiz, yok Allah'ın hükümlerine hakim kılacağız diyerek işte partilere girmeleri, demokratik yollarla e, bu hamlelere girmeleri veya e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde yasaklanan yollarla işte Müslümanını, müminini, kafirini ayırt etmeksizin, ümmetim içerisinde kılıç çeken, Takvaldan veya facirden sakınmayan, fark etmek için böyle kılıç çeken kimseler bunlardan yasaklıyor. Bunlar benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yolları takip ederek güya İslam getirmeye çalışanlar bunlar zaten kendi fert olarak Allah'ın dinini kabullenmiş kimseler değil. Her ne kadar dillerinde şeriat şeriat deseler de hayatlarında bunun eserini göremiyoruz. Bunlar ancak fitnelere sebebiyet vermekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle buyuruyor. Bu da kutsi bir hadis. Allah Subhanahu buyurdu ki, ey Adem oğlu, bana kulluk için kendini hazırla ki, ben de senin göğsüne zenginlik doldurayım, fakirliğini gidereyim. Eğer böyle yapmazsan, göğsünü meşguliyetle doldururum ve fakirliği fakirliğini gidermem. Bunu İbn Maçe sahip isnâplar rivayet etmiştir. Bu kutsi hadiste az önce zikrettiğimiz İbn Mesud hadisinde ve Zeyd bin Erkam radıyallâh'ten işaret ettiğimiz hadiste geçen manayla. Birebir örtüşmektedir. Ay, ayeti tekrar dönecek olursak, yani bu ayete bağlantılı olarak zikrettik bu hadisleri. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar uzak bir sapılık içindedirler. Dolayısıyla kişinin kendisine gaye olarak Allah'a kulluk yerine dünyada ulaşacağı zenginlik veya fakirlik korkusu gibi sebepleri belirlemesi, Dünyayı hedef haline getirmesi, e, o kimsenin Allah Azze ve Celle'nin sünnetini, sünnetullahı, adetullahı bilmemesinin de bir göstergesidir. Çünkü bu kutsi hadisi açıkça bildiriyor ki Allah Azze ve Celle, kim işte dünyayı hedef haline getirirse Allah onun gönlünü meşguliyetle dolduracak. O dünyanın peşinden asla kurtulamayacak. Bazıları vardır hani e, hem kendini hem de Müslümanları kandırır. Allah yolunda mücadelenin içerisine girmez, Müslümanların arasına girmez de dünya peşinde koşar ve der ki, işte ben zengin olmaya çalışıyorum, bir zengin olayım, Allah yolunda harcama yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, sen o dünya peşinden koştuğun sürece senin meşguliyetin bitmeyecek. Yani Allah senin önüne sürekli tuzaklar açacak. Sen o dünya peşinden koşmayı hiç bırakamayacaksın. Peki ne zaman Allah'ın yolunda olacaksın? Hakikatte de hep böyle olmuştur yani. Ne kadar böyle iddia eden kimse varsa hep dünya peşinde. E, zengin olayım derken daha da beter bir fakirliğin içerisine düşmekte sürekli. Ve gözünde bir hırs. Hep bir gün zengin olma, bir gün işleri doğrultma e, hevesiyle ömrü geçer gider. Tam tersini de söylüyor Allah Azze ve Celle. Eğer kendini kulluk için hazırlarsan, kendini kulluğa programlarsan, Allah Azze ve Celle kulluğa programlarsan, Allah Gönlüne zenginlik verir, fakirliğini giderir. Aza kanaat edersin. Eğer Allah azze ve celle sana olan nimetini de artırırsa bu sana fazla fazla gelir ve kardeşlerini de düşünmeye başlarsın. Başka Müslümanların sıkıntılarına da yardım edersin. Ama diğeri olursa sen ne kadar zengin olursan ol. Allah senin bir kere gönlüne fakirliği koymuş, sen kendini fakir zannedeceksin. İsterse milyarların olsun, hep bir ihtiyaç içerisinde, bir hırs içerisinde olacaksın. Dolayısıyla bir kendini doyuramadın ki kardeşine işte ikramda bulunasın, Allah yolunda harcayasın. Evet, bu aldanıştan da bir uyarı var. Dördüncü ayet, onlara iyice açıklasın diye her Resulü yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yolu iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Ebu Zer radıyallahu anh'da Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala her peygamberi kendi kavminin lisanıyla göndermiştir. Yani kendi lügati, diliyle. Bunu Ahmet bin Hanbel sayısınatlar rivayet eder. Katade dedi ki, her rasul kendi kavminin diliyle gönderilmiştir. Eğer kavmi Arapsa Arapçayla Acemse Acem diliyle Süryani ise Süryanca ile gönderilmiştir Bunun sebebi kendilerine gönderilen şeyi Onlara açıklamak ve bu konuda Hüccet'in ikame olmasıdır Bunu Taberi Hasan İsnadır'a eder. yani ee, Bütün peygamberler Bütün rasuller Şayet mesela Arap bir kavme İngilizce konuşan bir peygamber gelse Hüccet ikame olmayacak Şimdi akla şöyle bir şey gelebilir. İşte bizler Türk'üz. Türkçe konuşuyoruz. E, fakat Peygamber Aleyhisselatü vesam getirdikleri Arapça. Allah Azze ve Celle işte bunu, e, buradaki hüccetin ulaşmasını bu ümmete de ne yapmıştır? Mesela Kur'an-ı Kerim veya hadisler e, hem Türkçe, hem İngilizce, hem Fransızca. Yani yeryüzündeki hemen hemen her dile tercüme edilmiştir. Ve gün geçtikçe mesela Türkçe'de bir 10-15-20 sene önce Türkçe tercüme edilen hadis kitaplarının sayısına baktığın zaman bundan çok daha azdı. Gün geçtikçe bu miktar artıyor. Kitap olmasa, yani bu tercüme edilen kitaplar olmasaydı bile, mesela Osman kim düşünün, Osmanlı'da mesela Kur'an-ı Kerim hiç Türkçe tercüme edilmemişti. Osmanlıca'ya tercüme edilmemişti. Saygı anlayışıyla bunu yapmışlar. Tercüme etmemişler. Fakat ilim meclislerinde yine ne yapıyorlardı? Kitap olarak yapmasalar da bu uyarları yapıyorlardı. Yani bu tebliğ öyle ya da böyle ulaşıyordu. Burada demek ki kast edilen şey İsra suresi 15. ayetiyle birlikte düşünenecek olursak biz hiçbir kavme Rasul göndermedikçe azap edici değiliz diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Rasul gönderilmesi demek mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat bize gelip işte bize Türkçe tebliğ etmesi demek değil demek. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken de her bir tarafa yetişmemiştir zaten. Kendi birebir kavimlere tebliğ etmemiştir. Ama onun elçileri gitmiştir. Mesela Hirak'la mektup gönderiyor değil mi? Onun, onun diline tercüme ediliyor bunlar. Yani hayatındayken de böyleydi. Hayatından sonra da, şimdi de böyle. Yani onun elçilerinin ulaşması, Rasul adına tebliğ yapan, mesela alimler varislerdir, peygamberlerin varisleridir buyruluyor. O alimlerin, Peygamber ve Vesselam'ın sünnetine hakim, sahihini zayıfını bilen, e, sünnete hakim alimlerin insanlara kendi dillerinde tebliğ yapması da aynen Rasul'ün onlara kendi dillerinde tebliğ etmesi gibidir. Hüccetin ulaşması bakımından böyle. i̇bn Abbas radıyallahu Radyalama diyor ki, Allah Teala Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı sema ehline ve nebilere üstün kılmıştır. Allah Teala sema ehline, Bunlar içinde kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse işte onu cehennemle cezalandırırız. Zulmedenlerin edenlerin cezasını işte böyle veririz buyurmuş Enbiya 29'da. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ise Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir. Fetih suresi 2. ayetinde böyle buyurmuştur. Böylece kendisine cehennemden kurtuluşa beraatı yazmıştır. Diğer peygamberleri olan üstünlüğe gelince Allah Teala... ''Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderirdik. gönderdik.'' İbrahim Suresi 4. ayetinde böyle buyururken, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'a ifadeye dikkat edin. ''Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmez.'' Sebe Suresi 28. ayetinde buyurarak, onu insanlara ve cinlere gönderdiğini bildirmiştir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden ayrı olarak, bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Ömer bin Hattab Radyalan dedi ki Ey Allah Resulü ne dersin? Yeni başlayan bir iş hakkında mı amel ediyoruz? Yoksa daha önce bitirilmiş bir iş hakkında mı? Yani bizim bu amellerimiz kaderde takdir edilmiş, yazılmış bir şey mi? Yoksa daha yeni mi yazılıyor? Yeni mi başlıyor? Bizim kaderlerimiz el an mı? Şimdi mi yazılıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Daha önce bitirilmiş şey hakkında ey Ömer. Çünkü kaderler yazılmış kalemler kurulmuştur defterler dürülmüştür herkese imkan verilmiştir eğer cennetliklerdense cennetliklerin ameli cehennemliklerdense cennemliklerin ameli ona kolaylaştırılır bunun tirmizi sayısınavda rivayet eder evet Allah dilediğini saptırır dilediğini hidayet eder Abdullah bin Amr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elinde iki kitap olduğu halde çıka geldi ve şöyle buyurdu bu iki kitabın ne olduğunu biliyor musunuz? Biz de, hayır Allah'ın Resulü, sen bize bildirirsen biliriz dedik. Bunun üzerine sağ elindeki kitap için, bu kitap alemlerin Rabbinden bir kitap olup, cennetlik kimselerin isimleri, babaların isimleri ve kabilelerin isimleri bu kitaptadır. Cennetliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı artırılıp eksiltilmeyecektir buyurdu. Sonra sol elindeki kitap için, bu kitap da alemlerin Rabbinden bir kitap olup, Cennetlik kimselerin, babalarının ve kabilelerinin isimlerini içermekte olup, cehennemliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı da artıp eksilmeyecektir. Buyurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, Ey Allah'ın Resulü, Durum önceden tamamlanmış ve bitirilmiş ise, Niçin amel ediyoruz dediler. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dost doğru olun, Hayırlı amellerinizi artırın. Çünkü cennetlik kişinin ameli, Hangi işi işlerse işlesin, cennetlik kişilerin ameliyle son bulacaktır. Cehenneme girecek kimse de hangi ameli işlemiş olursa olsun, onun ameli de cennetlik kişilerin ameliyle son bulacaktır. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o iki kitabı elinden bıraktı ve şöyle buyurdu. Rabbiniz kulların yapacakları her şeyi bildiğinden dolayı ona göre kaderlerini yazıp bitirmiştir. Bir kısmı cennetlik, bir kısmı da cennemlik olacaktır. Bunu Ahmet bin Hamel ve Tirmizi, Sahih, isnatla rivayet etmişlerdir. Yani Allah azze ve celle ilminde de, ilim sıfatında da asla mahlukuna benzemez. Önceden kullarının ne yapacağını biliyor. Fakat bu Allah'ın adaletinin bir göstergesidir ki, bunun bir tecellisidir ki, mesela... Allah Azze ve Celle bu takdirleri, kaderleri yazdığı anda istese şu defterlerde yazılı olanları, cennetlikleri cennete, cennemlikleri cenneme dünyayı yaratmadan koyabilirdi. Kimse de Allah'a itiraz edemezdi. Allah cebbardır. Fakat Allah kendi bildiğiyle mesul tutmuyor bak. Kullara hüccetil ikame olması için onları dünyada, imtihan yurdunda serbest bırakıyor. Tercihte serbest bırakıyor. Bakalım sapıklığımı tercih edeceksiniz hidayetimi kimin hidayeti tercih edeceğini kimin sapıklığı tercih edeceğini veya ne zaman hidayet tercih edip sonra bundan dönüp tekrar sapıklığa döneceğini veya tam aksini Allah Azze ve Celle önceden bilicidir takdirleri buna göre yazmıştır fakat kendi bildiğiyle kullarını sorum tutmuyor kendileri kendi amelleriyle Allah'ın bildiği şeyi gerçekleştirsin net olarak durumlar ortaya çıksın da Allah işte sanki haksızlık yapmış gibi bir e, iddiaya sahip olmasınlar diye dünya hayatına insanları imtihan üzere yaratmıştır. Ve bizi te tercihimize serbest bırakmış. Şimdi düşünün, bizler beşeriz. Beşer olmamıza rağmen bizim ilmimiz, kendi çocuğumuz veya çok iyi tanıdığımız bir arkadaşımız hakkında deseler ki bu e, şu iki şeyden falan kitabı mı, filan kitabı mı tercih eder diye tercihte bıraksak çok iyi bir arkadaşı, onun hakkında bilgi sahibi olduğumuz için biz deriz ki o muhakkak şu kitabı tercih eder. Falan kitabı tercih eder. Mesela bizim şu ortamdaki kardeşlerimize bakarsak, işte hangimiz olursa olsun, bu kardeşlerden herhangi birini, Buhari'nin kitabı mı yoksa Dostoyevski'nin kitabı mı diye tercihte bıraksalar, biz hepimiz deriz ki bizim kardeşlerimiz mutlaka Buhari'yi tercih eder. Bunda eminiz değil mi? Böyle bir tercih olduğu zaman da kesinlikle öyle olur. Bu kulun ilmi bak. Aciz olan kulun ilmi. Peki Allah Azze ve Celle'nin ilmi? Noksanlardan münezzeh. Kamil bir ilim sahibi olan Allah Azze ve Celle kullarının ne yapacağını önceden bilicidir. Buna göre yazmıştır. Fakat bundan sorum tutmuyor. O tercihte de bırakıyor kullarını. Hayrımı mı tercih edecek? Hidayeti mi tercih edecek? Yoksa şerri, sapıklığı mı tercih edecek? Bunu fiilen kendisi gerçekleştirsin ve bundan dolayı sorum tutayım diye. Bir kısımları vardır ki, mesela Esmet bin Süreyy radıyallahu anh hadisinde geldiği gibi, 4 veya 5 kişinin e, imtihanı dünyada olmaz da ahirete bırakılır. Bu buluğa ermemiş çocuk, bunak, yani aklı ermeyen, deli konumda olan bunak, peygamber davetine yetişmemiş, yani peygamberin tebliğ yetişmemiş, fetret değildi. Bunun gibi kimseler, yani dünyada hüccetin e, ulaşması mümkün olmayan, mükellefiyeti olmayan kimseler. Bunlara Allah Azze ve Celle kıyamet gününde diyecek ki, o Esvet bin süreyi hadisine geldiği gibi, e, dünyada işte Rasuller geldi, Rasuller gönderdi Allah Azze ve Celle. Bunlar diyecek ki, Ya Rabbi, işte Rasul geldiğinde ben buluğa ermemiştim, benim aklım ermezdi, çocuk böyle diyecek. Kör ve sağır olan, işte ben ne duydum ne gördüm bu davetten muhatap olamadım. İşte bunak olan benim aklım ermezdi çocuklar bana pislik atardı dalga geçerlerdi aklım ermezdi yani bu davetten bir şey anlamadım. Diğer de diyecek ki ben bir peygamberin davetine ulaşmadım fetret böyle diyecek. Allah Azze ve Celle bunlara diyecek ki, kendi Resulüm olarak, elçim olarak yine kendim geldim. Şimdi benim emrimi yapar mısınız diyecek bunlara ve kendinize ateşe atın diyecek bunlara, cenneme atın diyecek. Allah'a o anda itaat edenler cennete düşecekler diyor hadiste. İtaat etmeyenler ise, yani Allah'ın emri hani Resul ulaşsaydı itaat edeceklerdi ya, bak Allah kendi Resulü olarak kendi emrini iletiyor, buna isyan ediyor. Allah ateşe atıyor. Ben ateşe atlamam diyenler bunlar da cehenneme sürülecektir diyor. Onların imtihanı da orada olacaktır. Yani hiç kimse bu imtihan gerçekleşmeden yani kendi aleyhine hücceti kendisi sabitleştirmeden Allah kullarını kendi bildiğiyle sorumlu tutmuyor. Yoksa herkesin ne iyi tercih edeceğini onları yaratan bilir. Yani Allah yaratandır. Evet, dünyadaki imtihanın manası, hikmeti budur. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da amellere, hayırlı amelleri artırmaya yöneliyor, yönlendiriyor. Çünkü bizler hayrı tercih etme veya şerri tercih etme konusunda muhayyeriz. Bu muhayyerliği bize veren Allah Azze ve Celle'dir. İşte insan ve tekvir surelerindeki Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz ayetindeki Dileme de bu manadadır. Yani Allah neyi dilemiştir? Bizi muhayyer bırakmayı dilemiştir. Allah'ın bizi muhayyer bırakması sayesinde biz hayrı veya şerri dileme hususunda tercih yapabiliyoruz. Allah'ın dilemesi sayesinde bu dilemeyi yapabiliyoruz. Kimimiz hidayeti tercih eder, kimimiz sapıklı tercih eder Allah'a Evet, Allah izin verirse İbrahim Suresi 5. ayetiyle bir sonraki derste Devam edelim. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve